Bundan evvel birinci ve ikinci seferleri konuşmuştum. Şimdi sıra üçüncü sefere geldi. Kısaca birinci seferin ve ikinci seferin ne olduğunu tekrar edelim. Hakkın varlığında ayrı ayrı varlıklar yok iken kişilik hükmüyle olan varlıklar yok iken cenab Hak kendindeki esmaları yeryüzünde seyretmeyi diledi ve ne meydana getirmek diliyorsa onların suretlerini meydana getirdi ve dolayısıyla eee dünyaya kadar inen bu güç bu varlık dünyada kendini insandan bahsettiğimize göre insan olarak buldu, beşer olarak buldu. Dünyaya gelmesi birinci seferdi. Birçok mahallerden geçtikten sonra dünyada yaşamaya başlaması, idrak sahibi olması, Dolayısıyla kendini bulması ve yaşamaya başlaması birinci seferdi. İkinci sefer ise dünyadan tekrar yükselmek suretiyle gerçek varlığını bulması, hakta fani olması ki buna ferafillah deniyor. İşte kişi ikinci seferde bu hale erdiğinde gerçek kişiliğini, gerçek kimliğini buldu. Gerçek kimliğini bulduğunda Buradaki yaşantısı nasıl bir yaşantı oldu? Kendinden ve kişiliğinden habersiz bir halde yaşamını sürdürmeye başladı. Ama orada bir yaşayan var yine. İşte bu yaşayan hakkın kendisidir. Buna fena yani hakta fâni olmak denir. Aslında o kişi zaten yoktu. Fakat ona bir isim verdiler, bir lakap verdiler. Bir elbise giydirdiler. Dolayısıyla kendini var zannetti. İşte bu zanlından ve vehminden arınmak suretiyle kendi varlığını bulması, dolayısıyla Hakk'ın varlığını bulması oldu. İşte o zaman Ela inne ulüha Allah la hafun aleyhim belâ yahzeno. İşte onlar Allah'ın veli kullarıdır. Onlar için korku ve hüzün yoktur. Niye korku olsun? Çünkü beşeriyetinden kaynaklanan hayali yok, vehmi yok. Herhangi bir ee, ahiret sonra diye bir düşüncesi yok. Çünkü kendi gerçek varlığını bulmuş. Korkacak bir ayrı vahal yok. İşte bu durumda olanların hükmü bu ayetle belirtiliyor. Onlar için korku, üzüm ve mahzun olmak da yoktur. Çünkü beşeriyetleri kalmadığı için zaten korkacak bir halleri yoktur. İşte bu hale geldiğinde kişi Korkmaz. Yani, beşeriye duyguları içerisinde olmadığı için beşeri korkuyla korkmaz. Çünkü kendi gerçek varlığını bulmuştur. İşte Cenab-ı Hak dilerse burada e, bu mahalli o yaşantı içerisinde bırakır. Eğer ona bir vazife vermek dilerse onu tekrar geldiği yere yani beşeriyet hayatıyla yaşanan mahalle indirir. İşte bu inişine de üçüncü sefer deniyor. Bu üçüncü sefer seyri anillah yani Allah'tan seferdir. Diğeri makabillah, <Gülüyor> fenafillah <Gülüyor> makabillah bundan sonraki kanafilla ve ma Allah, yani Allah'la birlikte ve Allah'ta fani olmak hükmünde. Üçüncü sefer ise seyri Anilla, yani Allah'tan seyir. Yalnız burada Allah'tan seyir derken Allah'ın varlığından ayrı bir varlık olarak değil yine Allah'la birlikte yani hak ile birlikte fakat haktan Aldığı görev ile fark alemine inmesi ve oradaki halleri düzenlemesi yönündedir. Ve bakabillah'tır. Cem'den sonra farka gelmedir. İrşad için Cem mertebesinden manevi bir inişle fark alemine gelip beşeriyet örtüsüyle örtünüp halk arasına karışmaktır. Nitekim Hazreti İsa'nın ağzından Kur'an-ı Kerim'de denilmektedir. İnne ma ene beşerul mislekü 18-110. Ben de sizin gibi bir beşerim. Bu makamda yemek, içmek, umumak, evlenmek vardır. Ancak ne ifrat, ne de tefrit olmamalıdır. Tam istikamet ve itidale riayet edilir. Beyt. Ne ifrat, ne tefrit ola onda. Doğru yol odur bu meyanda. Bu mertebeye eren adalet, iffet, istikamet üzere olup şeriat hükümlerine de tamamen bağlıdır. Ancak farzların dışında türlü türlü namaz ve oruçlarla da kayıtlanmaz. Hem kesret aleminde hem de vahdet aleminde salatu daimun yani daimi namaz içinde olup zahiri halkla batını hakladır. Bu zata anlama gayet zordur. Halk zahirde kimin ibadeti zühdü takvası çoksa onu büyük görüp kemale ehli zanneder. Halbuki Kamilin kemali ise bu zahir duygu gözüyle görünmez. O kemali görmek için hakkani bir göz gerektir. Kamil olanı ancak kamil olan görür ve bilir. Bu daire fark Ba'del Cem dairesidir. Yani Cem'den sonra fark halidir. Hz. Ali Kerem Allah'u ve şöyle buyurmuştur. Cem hasıl olmadan farkta kalış şirktir. Cemde kalıp farka gelmeyiş ise zındıklık. Cem ile farkın beraberliği ise tevhiddir. Anlatılan üç makam bunun manasıdır. Daha fazla izaha gerek yok. Kamil'in bu makama inişi terakki ve yükseliştir. Bu makama gelince, nefsine ve rütbesine arif olup kendini bir itikatla kayıtlamaz demek olur. Allah daha iyisini bilir diyerek bu bölümü kapatıyor. Ancak bizini tekrar başa geçip bunu kısaca bir özetleyelim. Cemden sonra farka gelmedir. Yani üçüncü sefer seyri anillah yani Allah'tan seferdir ve bakabilahtır. Cem'den sonra farka gelmektir. Cem hali nasıldı? Hak'ta kendi varlığının, hakkın varlığı olduğunu idrak etti. Alemde ayrı ayrı ayrı ayrı varlıklar yoktur. Bunların tümü hakkın varlığının görüntüleridir. Şunat ilahiyedir. Dedi ve cem makamına geldi. Yani topluluk haline geldi. Çokluğu bire indirdi. İşte bundan sonraki iniş diye tabir edilen, aslında çıkış da denilebilecek olan, yükselme de denilebilecek olan halde Cem'den farka gelmektir. Yani o halde yaşayan kişi, kişilikli ol olmaksızın olmadan ne kendini bilebilir ne karşısındaki varlıkları bilebilir tek bildiği şey vardır. Hakkın varlığıdır. Bütün hayatın yaşantısı bu ahval üzere sürer gider. İşte hak dilerse onu tekrar dünyaya döndürmeyi çünkü o mezup halindedir. Meczuptan tasıt yani kendini bilmeyen değil. Hakkın cezbesiyle cezbelenmiş ve haktan başka hiçbir şey görmeyen bilmeyen kimse var Ama bunun dışarıda lavabali halleri olur mu? Olmaz. E, gerçek ilfan sahibi ise normal hayatını sürdürür ve olduğu anlaşılmaz. İşte Cem'den farka gelmesi tekrar e, hakkın varlığından yine hak ile birlikte ayrılarak, yani sadece kendini müşahede etme halinden ayrılarak yine etraftaki varlıkları müşahede etme sahasına geçer. Ancak bu varlıkları müşahede ederken yine onlar ayrı ayrı ayrı ayrı varlıklar hükmüyle değil, hakkın zuhurları olarak müşahede eder ama ayrı ayrı varlıklar görür onların hakkını verir. İşte Cem'den farka gelmek bu şekildedir. Yoksa kesret alemine dönmek, çokluk alemine dönmek değildir. <gülüyor> Evvelce varlığı tek tüm kül olarak görüyor iken farka geldiğinde, yine birimsel varlıkları görür. Ayrı ayrı varlıkları görür. Fakat bu varlıkların kendilerine has bir ayrılıkları olmadığını hakkın birer zuhuru olduğunu idrak eder ve muamelesini ona göre onlarla yapar. Ancak o varlıkların hepsinin kendinin ne olduğunu biliyor demek değildir. İşte her ikisi de farkta yaşar fakat ikisinin fark alemindeki yaşamasının arasında çok büyük fark vardır. Birisi kendi varlığının ne olduğunu bilmeden yaşar. Gaflet hükmü içerisinde yaşar. Diğeri ise kendi varlığının ne olduğunu bildiği gibi karşısındaki varlığında ne olduğunu bilir. Ve muamelesini ona göre yürütür. Ve ona yaptığı en büyük iyilik de ona kendinin ne olduğunu bildirmektir. İşte Cem'den farka gelmenin sebebi bu. Yoksa bir kişi kendi varlığıyla yani tek varlığıyla cemden farkı gelsin tek kendi halinde yaşasın o hiçbir şey değildir kendi bünyesinde olan yaşantıdır Netice asıl olmaz <gülüyor> ama bir kişi karşısındaki mahallim yani karşısındaki mahallim kendisinin ne olduğunu kendisine bildirmesi işte bu hükmün yerine gelmesidir. Ve arkadan diyor işte, irşad için cem mertebesinden manevi bir inişle. Birden birinci inişte, yani birinci seferde, bu böyle bir hal yok. Beşeriyete gelmek için birinci seferde iniş var. İkinci sefere çıktığından, beşeriyetinden kurtulma var üçüncü sefere geldiğinde de hakani varlığı ile beşeriyet arasına karışıp onlara kendilerinin ne olduğunu tanıtma hali var. İrşat için işte irşattan maksat herhangi bir hikaye anlatmak, geçmişlerin geçmiş peygamberlerin hayat hikayelerini anlatmak, bazı emir ve nehiileri yap demek değildir sadece. Her ne kadar onlar da varsa ...bütün bunların içerisinde ve üstünde kişinin kendi varlığını kendisine tanıtmaktır. İşte bu ancak o mertebeye çıktıktan sonra yapılabilecek bir iştir. Yani topluluk haline, cev haline ermeden zaten diğerinin yapılması mümkün değil. <gülüyor> Cemden üçüncü hale gelmeden, fark ailemine gelmeden bu işin yapılması mümkün değil. Ancak oluyor, olur e, bir eğitim şekliyle olur. Yani işte onun için manevi bir inişle fark alemine gelip beşeriyet örtüsüyle örtünüp halk arasına karışmaktır. E, bence beşeriyetin gerçeğiyle yaşamak için inmişti. Üçüncü seferde ise örtüsü oldu onun. Yani gerçek elbisesi değil, örtüsü oldu. Bakıldığı zaman karşıdan biz onu beşer olarak görüyoruz. Çünkü örtüsü beşer olduğu için örtüsüne bakıyoruz. Özüne bakamıyoruz, ütüs edemiyoruz. Dolayısıyla işte nasıl bildiriyor onu. Bu gerçeği nitekim Hz. Risanet'in ağzından Kur'an-ı Kerim'de denilmektedir. ma ene beşerun mislikün. Muhakkak ki ene ben sizin gibi bir beşerim. Ancak bunun arkasından bana vahyolmur diyor. İşte birinci beşerlikle ikinci beşer kısmesine durumların arasındaki fark bu. Birincisinde vahiy diye bir şey söz konusu yok. Tamamen beşeriyet hayatı var. İkincisinde beşeriyete dönüş var ama örtülmek suretiyle dönüş var. Ve de o beşeriyetin örtüsü altında vahiy var. Bu makamda yani üçüncü seferde yemek, içmek, uyumak, evlenmek vardır beşiriyetinin de hakkını vereceğim, beden olarak yaşadığı bedenin de hakkını vereceğim. Onda bazı ihtiyaçları var, o ihtiyaçları temin edeceğim ki hayatiyetini sürdürebilsin. Gerçi o ikinci seferde de e, bunlar var ama olmasa da olabiliyor. Onların bazıları tamamen değişik hallerde yaşayabiliyorlar. Ama Cemde olanlar kendilerine has özelliklerle tamamen değişik hallerde yaşayabiliyorlar. Çünkü fark aleminde değiller, farkında değiller yani onların varlıklarının farkında olmadığı için de pek ihtiyaç da hissetmiyorlar. Ama ne zaman ki beşeriyetin içerisine iniyorlar, beşeriyet yaşantısına dönüyorlar, görev dolayısıyla etraftakilerin dikkatini çekmemesi dolayısıyla diğer beşerlerin yaşadığı normal yaşantıyı yaşamak zorundalar. <gülüyor> Gerçi bu da bir e, şekildir. Bunun dışında da olabilir. Yani buna kayıt da konmaz. Ancak normali budur. Tabi şekli budur. İşte bu yaşantı ancak ne ifrat ne de tefret yani ne çok ileri gitmek ne çok geriye kalmak suretiyle itidal üzere olmalıdır. Tam istikamet ve itidale riayet edilir diyor. Beyt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 Ama öyle örtünür, öyle görünür. O ayrı mesele. Ancak farzların dışında türlü türlü namaz ve oruçlarla da kayıtlanmaz. Neden kayıtlanmaz? Hastalık iyileştikten sonra ilaca ihtiyaç kalmadığı gibi yalnız tamamen değil istisnası var farzları muhakkak yapar diyorlar. farzların dışında olan nafile hükmünde olanları yapmayabilir diyor. Çünkü namazlardan ve e, ibadetlerden, zikirden e, ibadetten meydana gelmesi gerekli hal meydana gelmiştir. Dolayısıyla o süre bitmiştir. Artık tekrar o süreyi kullanması, o hali çalıştırması gereksiz olur. Ama bu ibadetsiz e, zikirsiz, namazsız, oruçsuz diye bir hüküm vermek de mümkün olmaz. Çünkü oradaki yaşantıyı anlamak zaten bizlerin karı değildir. Anlayamadığımız bir şey hakkında da karar vermemiz haksızlık olur en azından. Onun için bir hikmet vardır bu işte diye sükut edip, müşahede edip ondaki halleri kontrol edip faydalı olandan faydalanmak, zararlı olanı terk etmek en güzel yoldur. İnkar yoluna sapladı. Hem kesret aleminde hem de vahdet aleminde bir zaman gelir ki o yukarıdan indi demek suretiyle yukarıdan kopmuş ayrılmış değildir. Yani ikinci seferdeki yaşantısını tamamen terk etmiş bırakmış değildir. O yaşantıyla birlikte ve onun üstündeki yaşantıyı da kabullenerek ve ikisini yaşamak suretiyledir onun yaşantısı. Hatta birinci seferi de yaşar. O ayrı da şimdi burada mühim olan ikinci seferin, iki seferin bir arada yani ikinci ve üçüncü seferlerin bir arada yaşanması. Hem kesret aleminde hem vahdet aleminde yaşar. Yani. Ya ikisini birden yaşar. Zaten öyle olmazsa olmaz. Eksik olur bu Kesret aleminde yaşaması, farzları yerine getirmesidir. Vahdet aleminde yaşaması, birlik aleminde yaşaması, diğerlerini yapmaması hükmünden gelir. Çünkü vahdet aleminde zaten ibadetin yeri yoktur. Ama kesret alemine görüntüye geçtiği zaman, beşeriyetinin icabı, farzları yapabilir sadece. Diğerini yapamaz zaten. Çünkü salatı daimun içerisindedir. Ama hem e, salatı beşeriye dediğimiz yani beden namazını kılır, kılar. Hem de salatı daimunu da birlikte yürütür. O da ayrı mesele. Yani hem fiziksel namazını ortaya koyar. Hem de salat daimun daimi namazını da aynı zamanda, aynı muhalde ortaya koyalım. Ama fiziksel namazını ortaya koymuyorsa, salat daimun içerisindeyse fiziksel namazı gerekir mi? Orada gerekmez. Fiziksel namazdan gaye zaten salatı daimuna geçebilmek. Ya e oraya geçtikten sonra, karşı yaka'ya geçtikten sonra köprüyle basit. Ama köprü atılır mı atılmaz şimdi ger gelmek gereğe gerektiğinde köprü yedekte durur. İşte aslında bu belirttiğimiz meseleler ne söylenecek sözlerdir ne açıklanacak sözlerdir. Ama gerektiği için, yeri geldiği için burada aşağı yukarı bunların hallerini hepinize anlayabileceğimiz durumda olduğumuz için anlatmaya çalışıyoruz. Hani derler ya, Allah hazmını versin, Amin. hazmını versin. İşte dünyamızdan. Bunlar hep yaşamamız gerekli olan, dünya hayatında yaşamamız gerekli olan hallerdir. Ve bizden bahsediyor, başkasından bahsetmiyor. Aydaki, venüsteki eee bilmem herhangi bir güneşteki mahluktan bahsetmiyor. Bizden bahsediyor, insandan bahsediyor. Salat-ı daim yani daimi namaz içinde. Namazın gerçek ismi salattı. Salatın bir ifadesi, Şems bizi öyle diyor. Salat, bir andır. Bütün anları içerisine alan tek andır. salat bir harekettir. Bir yaşantıdır. Bütün yaşantıları ve hareketleri içine alan tek harekettir. İşte salat daime dediği bütün mahallerdeki varlığın, gücün, kudretin tek yerden kaynaklandığını ve tek gücün yönettiğini düşünmesi, idrak etmesi, müşahede edip yaşaması, bu idrakta olması salatı daim oldukludur. Ağzında belirli bir zikri devamlı tekrar etmek değildir. O da namazın zikri bir başka yönüdür ama gerçek yaşantıda ve idrakta olan düzeydir. İşte bu durumda olan kişi zahiri halkla batını hakladır. Aslında onun zahiri de batını da hakladır. Fakat zahirdekiler halk ismini aldığı için kendini de halk ismini verir ve zahiri halk ile batını yani gerçek gönüde hak iledir der. Aslında hem zahir hem batın hakladır. Bu zatı anlamak gayet zordur. Diyorum ben. Gerçekten de o zatı anlamak öyle kolay kolay kimsenin kârı değil. Yani, hiç bizim karımız değil. Gerçek o hali yaşayanı anlamak öyle kolay kolay olacak bir iş değil. Çünkü tadan bilir. Diyorlar ya bir şeyin yaşantısının ne olduğunu idrak etmeden o yaşantıyı anlamak, yaşamak mümkün değil. Ancak Düşünce yoluyla, ha bu böyleymiş, böyle olabilirmiş şekliyle oraya nüfuz etmeye çalışabiliriz. Ama yemedikten sonra, o tadı tatmadıktan sonra, o yaşantıyı yaşamadıktan sonra orasını bilip anlamak mümkün olmaz. Ancak mümkün olmaz diye hiç bunlardan bahsedilmeyecek mi, okunmayacak mı, bunlar üzerinde durulmayacak mı, durulacak. Evvela bilgi yönüyle bunlar... E, aktarılacak, duyulacak, dinlenecek, okunacak. Ondan sonra da yaşantıya geçilecek. Yaşantıya geçilmiyorsa yalnız burada <gülüyor> şu husus mühimdir. <gülüyor> kişi kendine düşeni mutlak surette yaptıktan sonra kendinde olan gücünü sonuna kadar kullandıktan sonra eğer orada fazla bir hareket olmuyorsa Hak burada böyle diledi demektir ve onun kemali O'dur. Ancak işte samimi olarak yani gerçekten kendimizdeki gücü ortaya koymamız şart. O gücü ortaya koyduktan sonra neticesi artık onu ilgilendirir. Gücü ortaya koymak bizi ilgilendirir. Diler o mükafatını verir. Diler orada bırakır. Diler başka hallere getirir. Ki hangi hale ne şekle getirirse getirsin, o getirdiği yerde onun kemalidir. Orada zeval hükmü söz konusu olmaz. Ancak zeval biz kendi gücümüzü kullanmadığımızda ortaya çıkan haldir. İşte kendi gücümüzü kullanırsak o zaman kendi gücümüzün hakkın gücü olduğunu, batınımızın hak olduğunu, dolayısıyla zahirimizin de haktan başka bir şey olmadığını idrak etmek suretiyle zahirde ve batında hakla birlikte yaşamamızı sürdürmemiz olur. Halk zahirde kimin ibadeti, zühdü, takvası çoksa onu büyük görüp kemalehini zanneder. Işte bizi aldatan budur. Mutlakinin ittikası, zahidin zühtü, abidin abdiyeti, ibadeti, eğer kendini tanıma yönünde o varlığa bir değer vermiyorsa, bir şey kazandırmıyorsa, onun yaptığı çok ibadetin hükmü çok değildir. İbadetin çokluğu ancak kendini tanıma yönünde fayda sağlıyorsa, o zaman çok ibadet gerçekten yerini bulur. Eğer adet hükmünde yapılan bir ibadetse, adet hükmünde kılınan namazsa, adet hükmünde tutulan oruç ve çekilen zikir ise, bu onu fazla bir yere götürmez. Ama faydasız mı olur, zararlı mı olur, Yok. Cennete gidebilir. Fakat gerçekte olan cennet isteği değil, kendini tanıma isteğidir kişinin kendini tanıma yönünde yaptığı çalışmalar ancak onu bir yere vardırabilir. İşte gaflet hükmüyle yapılan çok olarak sayılan veya bilinen adetler kişiyi fazla bir yere götürmez. İşte bütün mesele bu ibadet bu ibadetleri yapıyorken o sırada takındığı tavırdır bizim ona ibadetleri yaptığı andaki düşünce seviyesidir. Eğer akıl boyutunda bir açılma olmuyorsa, gaflet hükmüyle bu ibadetleri yapıyorsa ne kadar çok Kur'an okursa okusun ne kadar çok zikr yaparsa yapsın, sabahlara kadar otursun eğer bundan kendinde beyin yönünde bir açılma, kendini tanıma yönünde bir ilerleme meydana gelmiyorsa bu bir yerde yorulmadan ibarettir. Ama faydasız mıdır? Hiçbir şey yapmayana göre tabii ki çok faydalıdır. Ama olması gerektiği olan hal meydana gelmediği için kendisine zeval hükmünde meydana gelir. Onu sonra unutmayın da. Işte bunların farkında olmayan halk kitleleri sadece gözüne bakarak yani gözün kendine verdiği verilere bakarak kimin ibadeti zahirde fizik yönüyle fazla oluyorsa onu kemal ehli zanneder. Tabi kevalat fizikle olacak bir şey değil akılla olacak bir şey. Halbuki Kamil'in kemali ise bu zahir duygu gözüyle görünmez. Halbuki Kamil'in kemali ise bu zahir duygu gözüyle görünmez. Çünkü bu gözümüz şartlanmalar içerisinde bir bakışla, kayıtlar içerisinde bir düşünceyle baktığı için işin gerçek yönünü görmez. Kişinin batılını bu göz görmez kişinin bahtını ancak idrakiyle görmeye çalışabilir. Görmesiyle mümkün olmaz yaşamadıkça. Niye? diyor? Bu zahir duygu gözüyle görünmez. Çünkü gördüğümüz gözümüz duygularımızın tesiri altındadır. Duygular da bizi yanıltıyor. İşte bu duygulardan sıyrılarak temiz, salt bir görüşle karşımızdaki mahalline bakarsak onun gerçek gözünü anlayabiliriz. Yani yaptığı ibadetin, düzeyin nerede olduğunu anlayabiliriz. O kevali görmek için hakkani bir göz gerektir. Demek suretiyle bunu açıklığa kavuşturuyor. Yani hakkani bir göz, Evvela kişi kendi varlığının ne olduğunu idrak edecek, kendi haklığının ne olduğunu idrak edecek, kendi seviyesinin ne olduğunu bilecek ki ondan sonra karşı tarafta analiz edebilsin, araştırma yapabilsin, ondaki fazlalığı veya eksikliği görebilsin. Eğer bir kişi kendini tanımıyorsa zaten başka birisinin tanıması da mümkün değil. Yani neticede her şey kendini tanımaya bağlı oluyor. Kamil olanı ancak kamil olan görür ve bilir. Böyle demek suretiyle bize yolunu açıyor işin gerçek yönünü açıyor. Eğer bir yerde zeval hükmü varsa o zeval hükmünden keval hükmünü idrak etmek anlamak zaten olmayacak bir şey. Ama bir yerde kamillik hükmü varsa o kevali de idrak eder, zevali de idrak eder, ikisini de idrak eder. Ve gereğini yapar. İşte kamil olan ancak kamil olan görür ve bilir demek suretiyle bunu anlatmaya çalışıyor. Bu daire fark badel cem dairesidir. Evet. Cem Badel Fark dairesi olacak. Yani Cem'den farka gelmektir. <gülüyor> tamam. Yani Cem'den sonra fark halidir. Hz. Ali Kerem Allah'a şöyle buyurmuştur. Cem hasıl olmadan farkta kalış şirktir. Cem'de kalıp farka gelmeyiş zındıklıktır. Cem ile farkın Beraberliği ise tevhiddir. Şimdi <gülüyor> birinci sefer yani cemhasıl olmadan farkta kalır. Birinci sefere indi kişi beşeriyetiyle hayatını sürdürmekte yani fark aleminde ayrı ayrı bireyler görmekte ve bu ayrı ayrı bireyleri de kendilerine has birer varlık olarak görmekte. Hakkın varlığı olarak müşahede edememekte. İşte bu cemden evvel fark bu küfür halidir. İnkarcılık halidir diyor. Yani hakkın varlığını inkar eder burada. Çünkü ayrı varlıklar gördüğü için bire indiremez. Teke indiremez. Bundan sonraki hal ise cem haline gelip fakat cemden farka gelmeyiş ise zındıklıktır. Yani evvela farka geldiği yani Cem olmadan birinci sefere geldi, fark alemine geldi. Buradaki kalış şirktir. Eğer farktan Cem'e geçer de Cem halinde kalırsa, yani sadece Cem halinde kalırsa, yani Hakk'ın varlığından başka hiçbir varlığı göremeyip orada yok hükmünde kalırsa, bu da zındıklıktır diyor. Ancak zındıklığın ifadesini, o da evvelde geçtiği zaman bir yerde zındıklığın ifadesini çok iyi bilmek lazım. Buradaki zındıklık, beşeri yönüyle anladığımız derbederlik, inkarcılık, kötülük hükmünde olan, vesbahaya hükmünde olan bir zındıklık değil. Kelime bizi hemen terse, yanlış yöne sevk ediyor. Şimdi zındıklık iki türlü. Birisi beşeriyet yönüyle yaşanan zındıklık, bir tanesi gerçek yönüyle yaşanan hakkani zındıklık. hakkani zındıklık nasıl oluyor? Cem haline geldiği zaman o mahal orada kişilik hükmü kalktığından beşeri şeyleri inkar ediyor. Beşeri hükmü kalktığından oradaki amel hakkın amelidir doğrudan doğruya. Hak da dilediğini yapamaz mı? Hak dilediğini yapar ve sorumlu da olmaz. Çünkü soracak soru soracak kimse yoktur. Hak, hak olduğu için dilediğini yapar ve buna da gerçekten sahiptir. Dilediğini yapma hükmü kendinde vardır, mevcuttur ve de yapar dilediğini. İşte o mahal öyle fiiller ortaya koyar ki <gülüyor> dışarıdan bakan onu bu işleri beşeriyetiyle yapıyor zanneder. Görür, öyle hüküm verir. Zaman gelir, ibadetin hiç iyisiyle ilgilenmez. Çünkü artık orada kişinin kişiliği yok, beşeriyet yok. Beşeriyet kalkınca teklif zaten baştan kalktı. Teklif yok yani. Teklif beşeredir. Beşer kalktıktan sonra teklif kimden kime olacak? İşte o mahalde zaman gelir, içki içilir, zaman gelir türlü haller yapılır, zaman gelir bunların hepsini kaldırır, ibadette eder. Hiçbir şeyle kayıtlanmaz yani. Hak dilediğini ortaya koyar. İşte buradaki yapılan e, hallerin tamamının aldığı isim zındıklık yaşantısıdır. Ama hakkani varlığıyla ile zındıklık ifadesidir. Mesuliyeti yoktur. İşte bunun bu halden çok kişi korkar. Ve bu hale giremez. Yani bu yaşantıya giremez. Ha. Neden? Beşeriyetine kayacak bu halleri beşeriyet hükmüyle yapacaktır diye korkar. Dolayısıyla bu hale girmek istemez. Eğer bu hali beşeriyetiyle yaşıyorsa işte o esvel insafinin tam dibine inmiş olur. Kendi halini de gerçek halini de bulamaz ve bir de oradan çıkması mümkün olmaz. İşte kendini hakkın varlığı olarak e, zannettiği, aramaya başladığı anlarda insana bir gevşeklik gelir. Madem ben hakmışım, dilediğimi yaparım, hükmüyle hayatını sürdürmeye kalkar. İşte burada kontroldan çıkarsa kendini hak yaşantısında zanneder fakat beşeriyetin en ağdalı en ağır, en alt haline geçmiş olur. Kendi farkında olmaz. İşte burayı aşmak çok zor işte. Çünkü birbirine o kadar yakın yaşantıdır ki Aynı yaşantıdır. Fakat idrak seviyesi değiştiğinde hükümler değişir. Aynı fiili iki mahalle ortaya koyar. Birisinde suçun en büyüğü olur, birisinde de suçluğu olmaz. İşte buraları bilirseniz buraları. Buraları iyi bilmeyince ayırt edemez kişi, ayırt edemeyince de o yaşantının içerisinde kalır ve de çıkması mümkün olmaz çıkmak da istemez, rahatına gider çünkü o yaşantı. Beşeriyetiyle yaşadığı için hakkani suretle yaşaması gereken yaşantıyı, beşeriyetiyle yaşadığı için hoşuna gider, oradan ayrılmak istemez. İşte cemde kalıp farka gelmeyiş ise zındıklıktır. Dediği bu. Yalnız buradaki zındıklık, işte bahsettiğimiz gibi gerçek zındıklıktır. Yani zındıklığın e, ifadesi hak dilediği fiili ortaya koyar demek. Ama hak başka yerlerden dilediği fiili ortaya koymaz mı? Ha, yine koyar. Ancak o mahallelerde belirli fiilleri, tek yönlü fiilleri ortaya koyar. O mahallede ise çok çeşitli, çok değişik fiili ortaya koyar. Aradaki fark oluyor. Kayıtsız olarak ve çok geniş manada koyar zaman geliyor, hırsızlık yapar. Hırsızlık şeriatta suçtur. Ve hak o kanunu koymuştur oraya. Ve de alanın eli kesilir. Ama o mahalle o hırsızlığı yaparsa onun eline bir şey olmaz. <gülüyor> Kimse bir şey yapamazsın ki. Kanunu kendi koymuştur. Diler kanunu oradan kaldırır o an için. İşte o fiil beşeriyet gönüyle yapılırsa kol gider ancak. Yani kendine beşeriyetine mal ederse yaptığı fiil o zaman kolda gider, kafada gider. Ama beşeriyetsiz o fiili ortaya koymuşsa ona kimse bir şey yapamaz. Ancak bu da bir kayıt değildir. Dilerse onu da yapar. Isterse onu da yapar. İşte bütün bunları büyümek ve düşüne büyümek meseleti yani yaşamak meseleti hak hiçbir şekilde kayda girmez. Yani netice bu olur. İşte bundan sonra da birinci halde e, farkı düşünmek, yalnız o birinci haldeki fark birinci fark değil. Yani Cem'den evvelki fark değil. Cem'den sonraki fark. Yani bu da hakkani fark demektir. İşte bu fark ile İkinci seferdeki cemi bir arada yaşayabilmek ise tevhiddir. İşte İslam'ın getirdiği nokta budur. İslam'dan evvel tevhid yoktu. Neden? Çünkü Musa Aleyhisselam'ın getirdiği tenzih kaidesi sadece cem hükmünü yaşatıyor. Ak otellerdir, bir dirdir oradadır. Cem hükmünü yaşatıyor. İsa Aleyhisselam'ın getirdiği ise teşbih hükmü o da fark alemini yaşatıyordu. Dolayısıyla ikisini birleştiren yoktu o güne kadar. Birisi hak göklerdedir dedi. Birisi yerlerdedir. Dedi. İşte Hazreti Muhammed geldi sen de haklısın dedi. Sen de haklısın. Allah'ı bölmek mümkün mü? Hem göklerdedir hem yerdedir dedi. Hem de sendedir dedi ayrıca. Bir başka yönden de açtı. Vahdet haline açtı. Sen nedir dedi? E dolayısıyla bu kadar açık olan bir şeyi, ama biz bir sürü kılıf uydurmuşuk, bir sürü adalı laflarla, bir sürü kıyafetlerle o kadar uzaklara atmışız ki ne kendimizi bulamamız mümkün, ne de bir başkasını idrak edip bulamamız mümkün. İşte cem ile farkın beraberliği ise tevhiddir dedi bu meseleni. Anlatılan üç makam bunun manasıdır. Daha fazla izaha gerek yok. Kamil'in bu makama inişi aslında iniş olmayıp terakki ve yükseliştir. Ama bir, iki, üç şekil olarak belirtildiğinde iniş hükmü meydana çıkmış oluyor. İşte bunun harfi bunu belirtir. Bunun harfi var. Üç ayaklı bunu belirtir. Her bir ayağı bir seferi belirtiyor. Mum da nurdur. Mum pudrettir aynı zamanda. İşte onun içerisinde olan hallerdir. Bu makama gelince nefsine ve rütbesine arif olup, kendini bir itikadla kayıtlamaz demek olur hani başta Arif'in tarifini yaparken bir itikatta kayıtlanmaz o ve heyula gibidir, her hale girer demesi, işte bütün bu halleri yaşaması ve yine de kayıtlanmaması demektir. Allah daha iyisini bilir. Diyerek bu bölümü burada bitiriyor. Muhittin Arami Hazretleri bundan sonra yeni bir bölüme başlayarak ve yine Hazreti Şeyh Muhittin Arami buyurur ki Arif hiç kimseyi beslediği itikadı dolayısıyla kınamaz. İşte bu üçüncü seferin nihayetinde oluşan bir görüş ve yaşama halidir. Her şeyin yerli yerinde görür. Bir kimseyi Rabbisi hakkında beslediği itikadından dolayı red ve inkar eylemez. Cümle itikadları toplamış bir göz gibidir. Yani hakikate vakıf ve aslından haberdar olduğu için Arif öyle bir toplayıcı gözle Arif olmuştur ki o göz bütün görüşleri benliğinde toplamıştır. İtikatlardan her itikadın hakikatten gelen bir aslı vardır ki mutlak göz bunu görür. Bir mutlak yoktur ki onun kayıtlı bir yüzü olmasın. Neye ibadet edilirse edilsin, hakikatte o ibadet vücudu mutlakadır. İbadet ve itikad eden, ibadet ve itikad eden bilse de bilmese de bu böyledir.